Midas'ın Kulakları Yazan Güngör Dilmen Göneten Yiğit Sertdemir Kayıt ve efektler Volkan Ağır Seslendirenler Midas Erkan Kordan Berber Yiğit Sertdemir Midas'ın Kızı Selen Şeşen Apollon, Hakan Yeni, Pan, İsmail Sağır, Yontucu, Onur Sarıgül, Birinci Ses, Asya Saydam, İkinci Ses ve Başı, Birce Solmaz. Keçiler Korosu, Selen Şeşen, Hakan Yeni, İsmail Sağır, Onur Sarıgül, Asya Saydam ve Birce Solmaz. Müzikler Moondog, Which of Endor Claude Debussy, Flüt, Viola ve Harp için Sonat L137 That Can Dance, In the Kingdom of the Blind, The One-Eyed Are Kings Alfred Schnittke, String Quartet, No 2, Hareket 2 Alper Maral, Beynini Patlatırım Pan'ın Flüt Solosu, Sıla Gerba. Birinci bölüm. Diyanisos efendimiz, şu koca şarap, şarap tanrısı. Evet. Efendimiz Diyanisos, şu koca oyun tanrısı. Bizi uçsuz bucaksız Frigge ovalarına saldı. Kor olacağız bu oyuna. Delişmen keçi, keçi tayfası. Söyleyin keçi tayfası. Midas'ın öyküsünü. En gülünçlüsünü. Söyleyin keçi tayfası. Ne geldi Midas'ın başına? Girince şu çekişen iki tanrı arasına. İki tanrı işte kapışmışlar. Liriyle Apollon, Flütüyle Pan. Kim, kim daha, daha usta, kim daha güçlü. Böyle çekişip gitselerdi bir şey olmayacaktı ya. Bütün sorun işte şimdi başladı. Orada, Gordium'da bir kral var. Orada, Gordium'da tanrılar yarışırlar. İşte Midas Yüce Kral Selam sana İlk kez bir ölümlü Yargıcı olarak yükseliyor Tanrılar katına Seninle kıvanıyorum Babacığım Çabuk ol Berber Neredeyse gelirler Bitti işte. <gülüyor> Biliyor musun yontucu? Meslektaş sayılırız seninle. Ben kralı tıraş ediyorum. Sen kralın heykelini. <gülüyor> bu kulakları güzel yont ha. İyice belirt dönemlerini Az sonra büyük şerefe erecekler. İki tanrı çalgısını birbirinden ayırt edecekler. Dış görünüşüyle kulaklar yansıtmazlar kişiliğimizi. Diyeceğim ki sen yendin, sen yenildin. E, i̇ki tanrının çatışması bu. Sen yendin, sen yenik düştün. Haha, <gülüyor> yenildin, boyuna yazgına. Çatışan tanrıların arasına girmek tekin değildir de. Aralarına girmek mi? Tanrılar katına yükseliyorum ben, yargıcı olarak. Yargım sarsılmayacak. Günaydın kral Midas. Günaydın yüce Apollon. Işığa boğulun sarayı. Büyük mutluluk bizim için. Apollon işte, ta kendisi. Apollon bu mu? E, bu ya. İç mi yontusunu görmedin? Yakışıklıymış güneş tanrı. Yaklaşma yanına. Çapkındır. Defne diye bir kıza göz koymuştu. Kovalıyordu kırlarda. Zavallı. Elinden kurtulmak için ağaç verdi. Defne ağaç mı? Güzel bir kızdı ya. Beni kovalasa kaçmam hiç. Ne de başka kılığa girerim. nerede? Bekleyecek miyiz daha? Be be be be Nereden çıktı bunlar? Be! Alkışa geldik koca panı. Takımı tayfasıyla gelmiş yarışa. Alacağın olsun. El salladığımı gördün de almadın arabana. Koşturdun. Ama soluğum var. Üfleyecek. Ha, sen miydin o? Çoban parçası sandım uzaktan. Gösteririm sana çobanı. Midas sen misin? Merhaba. Ben pan. Hani tanrı. İyi aç kulaklarını. Nasıl ezeceğim onu? İşit. Hadi çabuk bitirelim işi. Eğlenemem burada. Orada batı kapılarında ışın kargılarım titreşiyor işte. Kent kent uyanıyorlar. Ülke ülke. İşin gücün batıya koşmak. Sen şöyle buyur Apollon. Ben. Sen de şöyle dur. Midas. Bilmeyen birine şuradan iki tarihi ayır desem... ...benden sonra seni gösterir. Ya ben? Ya Ben. Yaban yaban Görürsün yabana Ne yırtıcı sesi var şunu? Sanat ürkünçtür Çılgınlığa varmamalı Tini tenden koparmalı Önce biçim Önce coşku Coşkuyu usta dizginlemeli Coşku dizginleri koy vermeli Biçim dışı özel kulak vermeyesin Bu atalarının çalgısı bilesin Kamışı yoktuğun çalgı mı oldu? Sen çalgını altından döktün de ne oldu? Ezgilerim göklerde bulutlarda Köçüm sağlam toprakta Yerle gök Birbirine o denli mı? Sanat kaba olamaz Çıt kırıldım hiç Sus orman yapanı Hadi oradan saray oğlanı İyi kapıştılar Flütü frigyalılar yarattılar Lülü çorcular Unutmayın geleneksel çalgınız sizin Sanat geleneksel kalamaz Nice'dir böyle bir sanat tartışması dinlememiştik. Tanrılar konuşuyor. Marifet sanıyorsun halktan kopmayı. Sen halka yüzü görünmeyi. Sanat halka yönelmeli. Halk öylesine derslerde kaldıkça. <gülüyor> Neyse. Önce bir açıklama yapacağım müziğim üzerine. Oh, oh! Açıklamalı Musiki Ezgilerini sözleriyle destekleyecek. Sen çal, tartmak bize düşer. Bana düşer. Kulak kesilmiş seni dinliyorum. Ölümsüz ezgilerimi yalnız anlayabilen kulaklar işitecek. İyi <gülüyor> işittiniz mi? Yalnız anlayabilen kulaklar. Be. Bu yetiye erişmemiş mutsuz çoğunluk ise boş bir yel duyacak kulaklarından esip geçen. <gülüyor> boş bir yel. <gülüyor> Evrenin büyük uyuşumunu, saf güzelliğini usun seveceğim önünüze. Ünlü uygarlıklar işte ışır ağır karanlıktan Vurunca şavkım ışır, serin taşlara yaslanıp her gün yinelersiniz güneşi. Ulu sütunlar üstünde mermer ülkeleri usun. Geniş kubbelerinden yankıları vurur sonsuzluk üstüne. Ne ki yüce, ne ki soylu, ne ki bir, ne ki bir. bir. Yalnız mutlu kulaklar işitebilir. Ben işitmezsem Apollon'u keserim bu kulakları. <gülüyor> ah, e, e, Bir la verir misin pan? Hı? He ya, vereyim. <gülüyor> İlahi pan, şaka ettim. Olacak iş mi? O kamış parçasıyla bu altın çalgıyı nasıl uyuşturabilirim? İşitiyor musun? Apollonu işitmemek olur mu? Ölümsüz ezgiler bunlar. Ölümsüz ezgiler ha? Hmm. E, sen de işitiyor musun? İşitmez olur muyum? Ölümsüz ezgiler bunlar. Saf güzelliği usun. Sen işitmiyorsun değil mi? Asıl ben işitiyorum. Büyük uyuşumu evrenin. Peki ben niye işitmiyorum? Ne dedin? A Apollonun çaldığı hava çok yükseltici bir hava dedim. Sus sus dinleyelim. Dinle dinle. Neyi dinliyorsun ki? Bir şey mi dedin? Bu geçit çok güçlü dedim. Hepsi işitiyor. Ben işitmiyorum. Yani Apollon şimdi çalıyor ya. Ne çalıyorsa hepsini işitiyorsun değil mi? Tabii. Ne çalıyorsa hepsini işitiyorum. <gülüyor> Siz işitiyor musunuz küçük hanım? Bütün varlığım, bütün duyarlığımla. Of, of. Ne güçlü ezgiler bunlar. Ne yüce bir musiki. Çal Büyük Apollon çal. Çal Büyük Apollon çal. Çal. Ne çalıyor ki? Hepsi işitiyor hepsi. Ben işitmiyorum. Bir ben işitmiyorum. Ya gerçekten işitiyor musun? Tabii. Sen işitmiyor musun yoksa? Ya güldür güldür çalıyor Apollon. Ben niye işitmiyorum? Ne dedim? Ne güçlü ezgiler. Çal Büyük Apollon çal. Ben niye işitmiyorum? Şişt. Susalım dinleyelim. Dinle, dinle. Neyi dinliyorsun ki? Dinlemek için işitmek gerek önce. Dinlemek, Dinlemek için işitmek, işitmek gerek. İşitmek, i̇şitmek için, anlamak için anlamak gerek. Ah. Uyuşum dedin, uyuşukluk çöktürdün üstüme. Ben biraz kestiriyorum. Öf! Hay. Yine işitiyor musun? Ah! Bu en güçlü yeri. Yalan! Yalan! Yalan. Yalan. Ki, kimse işitmiyor Apollon'u. Kimse işitmiyor. Tanrı sağır kulaklara çalıyor. Yalan. Yalan. Yalan. Bir gelsin Apollon'un çalgısından anlayan ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne ben. Bak. Yel uçuyor kulaklarımızda. Mutsuz kulaklarımızda. Tanrı'nın ezgileri gürültüye gidiyor. Yalan. Yalan. Eşek herif. Yalan. Atın şunu dışarı. Ama Yalan. Yalan. Heh, yaşasın. Bir tane çıktı işte bak çalgıdan anlayan. Öyleyse sıra bende. Şarapla yıka kulaklarını Midas. Tortu döküntü kalmasın Apollon'un ağır ezgilerinden. Ha şöyle, hem de güçlensin kulak zarların. Ben pan, doğanın güçlü sesi. Çığlıklardan kurarım musikimi. Gergin susuşlardan, kahkahalardan. Dionysos'un yoldaşı ben pan, pan. Gergin susuşlardan, kahkahalardan Ben varım ıssız kırlarda, yitik yollarda Varım ben kayranlarda, doruklarda Yeşilin karanlıktan koptuğu an Ben varım pan, pan Yeşilin karanlıktan koptuğu an Hiçbir şey yoktur ortalıkta Bir şey kıpırdamaz Bir korku uyanır yüreklerde nedensiz Ben işte pan Bir korku uyanır yüreklerde nedensiz Önünü keserim yolcunun dağ yolunda. Birden büyültürüm sessizlikte. Yaprak hışırtılarını, böcek kımıltılarını. Bulutların içine baka baka korkar. Çiçeklerin içine baka baka. Ben pan, pan. Çiçeklerin içine baka baka. Seslenince ben seslenir milyon yankım. Şimdi uzak, şimdi yakın. Ağaçlardan, ağaçlardan, kayalardan, sulardan. Ben pan, pan. Seslenir Milyon Yankın Benim kimi geceler suları ters akıtan Her şey türkümde özgür Boşanır şimdi yaprak ağaca Ağaç ormana Katarım onları azgın sulara Ben pan, pan Yaprak ağaca, ağaç ormana Kulak işitir, yürek de işitir Benim çarpıcı ezgilerimi Neki usa gelmez, yırtıcı, ısırgan Ben pan, pan, pan Koca pan, pan sesleri. Dehşet. Pan'ın haline bak. Bütün gücünü ortaya koyuyor. Ortaya koyuyor bütün gücünü. Ay bu Pan'ı da beğendim. Süren doldu artık. Kes. Ey Pan yeter artık. İşittik. Durduramayacağız gözleri dönmüş ağzı köpük içinde. Ey Pan artık kes yeter. Pan pan pan. Of. Korkunç. Peh peh. Ne oldu bana? ...flüt çalıyordun ya... Ha. ...şimdi sıra yargıda... ...şu pencereyi aç... ...biraz serinleyeyim... ...aa işte pan... ...pan kazandı... ...yaşa pan... ...kazanan pan... ...koca pan... ...yaşa pan... ...yaşa... ...bravo pan... ...koş şu pencereyi biraz... ...çılgunca pan'ı halk üstlüyorlar... ...kunaldık yahu... Pan, pan, pan. ...işitir misin Apollon... ...halk ne yanılmaz bir yargıcı... Onun sağ duyusu hiç aldanmaz. Ben öyle düşünmüyorum koca çoban. Kalabalığı ayakta sürüyor. Bir de etki bırakmaya çalış. Yargımı özgürce vereceğim. Halkın sığ beyimsi seni yanıltmasın Dinle bak, alanlar dolusu alkışlıyorlar beni. Alanlar dolusu kalabalık beni alkışlamayacak. Yargımı özgürce vereceğim. Dinle. Tek bir ses olmuş. Gordium adımı çığırıyor. Hey! Susmayacak mısınız be? Midas'ı şaşırtıyorsunuz. Ya kızıp da gürültünüze Apollon'u kazandırırsa Midas? Bilmem ne yaparsınız gidi garacılar sizi. Gordium'u birbirine katarsınız. Kafanıza koydunuz ya bir kez. Pan kazandı. Gülünç düşer Midas. Gülünç düşer. Aykırı verirse yargıyı. Yargımı özgürce Midas arada kaldı. Halk çeliyor düşüncesini. Ah, girmeseydim keşke aralarına. Ah, korkak. Bu en büyük gün benim için. Gözümün içine bakıyor iki tanrı. Bir sözümle biri yıkılacak. Bir sözümle. Hangisi? Yürekleri titreyerek bekliyorlar yargımı. Yenik düşüreceğim, yenik düşüreceğim. En gururlusunu. En gururlusunu. Yargımı bildiriyorum. İşitin, tanık olun. Frigya'da, Gordium'da, sarayımda yapılan yarışmada... Of, söyle be! Pan, flütüyle Apollon'u yenmiştir. <Gülüyor> pan kazandı. Yaşa Midas. Gerçekten kulak varmış sende. Halkın sesine uydu Midas. Yok, daha büyük bir gururu yıkma zevki daha büyüktür. Belki de Midas yargısında bütün öyle namuş var. Pan, pan, pan... ...Lire karşı kamış denendi. Pan, pan, pan... Pan yolu yendi. pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan... ...pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan... Al Midas! Kazandırdığın kamış armağan olsun sana. Demek böyle. Pan, Apollon'u yendi. Midas'ın yargısı şimdi göçebe çadırlarından... ...han otağlarına kadar erişecek. Herkes Apollon yenildi diyecek. Pan yendi diyecek. Bu yargıyı kimse değiştiremeyecek. Apollon yenildi ha. Bunu nasıl yaptın Bilas? En umre ezgilerimi verdim kulaklarına. Biliyorum öyle gerekti. O yine yenilgiye. Pan fırtına verdi sana. Benim de bir çift armağanım var Bilas. çalışmada gösterdiğin anlayıştan ötürü fazlasıyla layıksın sen bunları. Bilsin acı Midas'ın ne yediğini. Hadi kıralım. Öttürsen güdüğünü. Eyjik <Gülüyor> <Gülüyor>